Kelimesinde Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de iki yerde Allah Azze ve Celle'nin el-mecid olduğunu zikretmiştir. Bu isi kullanmıştır. Birincisi Hud suresi 73. ayet-i kerimesinde Allah Azze ve Celle Rahmetullahi ve barakatuhu aleykum ehl-el beyti innehu hamidun mecid ehl-i Allah'ın selamı ve rahmeti üzerine olsun o Hamid'dir, Mecid'dir buyurmuştur. Ve yine Allah Azze ve Celle Buruç Suresi 14 ve 15. ayet-i kerimesinde وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ zul عَرْشِ mecid buyurmuştur Allah Azze ve e, Celle. Şimdi kardeşlerim bununla alakalı Allah Azze ve Celle hamidle Mecid kelimeleri yine birbirine yakın e, kelimelerdir. Her ikisi de Allah Azze ve Celle'yi övücü e, sözlerdir, övücü e, isimlerdir. Allah Subhanahu ve Teala ve yüceltilmesi gereken ve övülmesi gereken manalarına da gelmektedir. Şimdi e, Sahih-i Müslim'de Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan gelen bir e, rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle e, buyuruyor. Allah azze ve celle buyurdu ki diyor. Ben namazı kulumla kendi aramda ikiye ayırdım diyor. Böyle abdim ma Kulum için istediği vardır diyor. Ve iza qala al abdü elhamdülillahi rabbil âlemin. Kul elhamdülillahi rabbil âlemin dediğinde Allah buyurur ki hamide hamideni abdü. Kulum bana ne yaptı? Hamd etti. Beni övdü. Ve iza qala errahmaner rahim Er-Rahman er-Rahim dediğinde Allah der ki azze ve celle etna aliyya abdi. Kulun beni ne yaptı? Övdü bana fena etti. Ve yine Malik-i dediği zaman Allah der ki diyor, Metce deni abdi. Rabbim e, kulum beni ne yaptı? Övdü şanı yüce olan dedi diyor. Daha sonra kul iyyake abudu وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ dediğinde Allah der ki bu benimle kulum arasında ve kulum için istediği şey vardır buyurur. Vardır buyurur. Ve yine kul ihdinas sıratel müstakim, sıratel lezine namte aleyhim gayril magdubi aleyhim vela dallin dediği zaman işte bu diyor kulum içindir, kuluma istediği vardır, istediği verilir buyurmuştur <gülüyor> Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselamın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 ee, menekler e, İbrahim aleyhisselam hakkında diyorlar ki ee, onun ailesi hakkında sen diyor Allah'ın emrinden dolayı mı şaşırıyorsun rahmetullah ve beyt Allah'ın rahmeti ve bereketi ailenizin üzerine olsun innehu hamidun mecid muakkak ki o övülmeye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 Allah der ki: diyor, "O kullarım benden ne istiyor?" Kullar melekler der ki: "Ya Rabbi, yeselunukel cenne. Ya Rabbi senden cennetini istiyorlar." Allah diyor ki: "Hel Onlar cenneti görmüşler mi?" Onlar der ki: "La vallahi ma ya Rabbi ma ra ya Rabbi, hayır." Onlar cenneti görmediler. Peki fekeyfe fekeyfe لو Şayet onları cennet çaret onlar